Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, yeni bisiklet yolları, park alanları ve geçtiğimiz aylarda başlayan akıllı bisiklet kiralama uygulamasıyla bisikletli sayısının gittikçe arttığı Çanakkale'de bisiklet dostu adımlar atılmaya devam ediyor. Çanakkale Belediyesi 1100 bisikleti Çanakkale halkıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Çanakkale Belediyesi ile Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü arasındaki fiziksel aktivitenin arttırılması işbirliği ve bisiklet yolu yapımını destekleme protokolü kapsamındaki çalışmalar nedeniyle Çanakkale Belediyesi'ne bisiklet verildi. Yeşil Gazete'den Güneş Dermencinin haberine göre müjdeyi Bisikletiniz bizden özgürce pedallamak sizden sloganıyla duyuran Çanakkale Belediyesi'ne 7 Kasım pazartesi gününden itibaren başvuran ilk 1100 kişi bu bisikletleri 6 ay boyunca ücretsiz kullanabilecek. Çanakkale merkezde ya da Çınarlı, Dardanos ve Güzelyalı köylerinde yaşayan 18 yaşından büyük olan herkes belediyeye ait 1100 bisikletin kullanım hakkı için başvurabilecek. Her aileden bir kişiye bisiklet verilecek. Bunun için sözleşmeyi eksiksiz doldurduktan sonra nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile 7 Kasım'dan itibaren Çanakkale Belediyesi iletişim masalarına kayıt yaptırmak yeterli. 6 ay sonunda bisikletin kullanım hakkı yeni birine geçebileceği gibi belediyenin kararıyla aynı kullanıcıda bir süre daha devam edebilecek. Bisikletlilerin trafikte rahat ve güvenli olmalarının sağlanması için çalışmalarını 2015 yılı Kasım ayında yürürlüğe giren bisiklet yollarına dair yönetmeliğe göre yürüten Çanakkale Belediyesi şimdiye kadar 15 kilometre bisiklet yolunu birbirine entegre ederek düzenledi. Hedef Çanakkale'de her yere bisikletle ulaşılması ve bisiklet kullanımının yaygınlaşması. Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde amatör balıkçılar tarafından zehirli aslan balığı yakalandı. Dalyan Mahallesi Akya Burnu mevkiinde amatör balıkçı Doçent Doktor Uğur Türk aslan balığı yakaladı. Bölgenin sahil faunasına ait bir balık çeşidi olmayan Ve zehirli olduğu öğrenilen bu aslan balığının görülmesinin ardından uzmanlar avcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Uzun zamandır amatör olarak olta ve zıpkınla balıkçılık yaptığını ifade eden doçent doktor Uğur Türk. Şimdiye kadar bu balığı bu bölgede ilk kez avladım. Akya Burnu'nda kıyıya 10 metre mesafede 2-3 metre su derinliğinde zıpkınla vurdum. Bu bölgede uzun zamandır avcılık yapıyorum. Hiç bu türle karşılaşmamıştım. Bu türün özellikle yüzgeç dikenleri çok zehirli diye duydum. Bölgemizin... Faunasına ait bir balık olmadığını ve zehirli olduğunu bildiğim bu muhteşem doğal güzelliğe rağmen avlamaya karar verdim. Sonrasında aslan balığına ilişkin yaralanmalar konusunda bilgilenmek üzere tıbbi literatüre göz attım. Çoğunlukla akvaryum kazalarından oluşan yaralanmalardan bahsedilmekte birlikte tropik denizlere sahip ülkelerde de bildirilere rastladım. Yaralanmalar genellikle yara bölgesinde çok şiddetli ağrı, bunu izleyen bulantı ve kusma ile sonuçlanmış. Ağrı çok şiddetli olduğundan birçok olgu da narkotik analjezikler uygulamasını gerektirmiş. Bazı olgularda ise tıbbi bakım merkezlerine geç başvurulduğu için daha ciddi klinik tablolar görülmüş. Söz konusu balığın zehri Cigua toksin olarak adlandırılan bir protein, bu protein yaralanma sonrası hızla dokuya ve kana karışarak zehirlenme belirtilerine yol açıyor. Neyse ki bu güçlü zehir ısıya çok hassas. Bu nedenle yaralanma sonrasında yara bölgesinin derhal 40 derece suya sokulması ve suda 30-90 dakika bekletilmesi zehrin etkisini önemli ölçüde azaltıyor ve yakınmaları hafifletiyor diye konuştu. Evet, tabii ki hiç avlamasak bu balıkları belki de çok daha güzel olacak Su altında zıpkınla balık avcılığı yerine balıkları fotoğraflasak. Su hakkı kampanyası 12-13 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Ayhan Şahing Salonunda yapılacak Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı bu. Konferansın iki günü boyunca hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde su varlıklarının korunması ve tüm canlıların suyu adil kullanabilmesi için mücadele veren ve konuya dikkat çeken akademisyenlerle aktivistler, Ve kampanyalarla birlikte olunabilecek bu toplantıda su hakkı kampanyasının konferans duyurusu şu şekilde dünyamız küresel ısınmanın ve sürdürülemez su politikalarının bir sonucu olarak büyük bir su krizine doğru gidiyor. Bu krizin işaretlerine artan seller, tayfunlar, yağış rejimlerinin düşmesi, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi ve buna bağlı olarak kıyılara yakın yeraltı sularının tuzlanması, tarımsal üretimin azalması, biyolojik çeşitliliğin azalması, orman yangınlarının artması, açlık ve susuzluğa bağlı iklim göçmenleri şeklinde görmeye başladık deniyor. Ve Türkiye'de... 2030'a kadar kış sıcaklıklarında 2 derece, yaz sıcaklıklarında 2-3 derece olacak artış. Yağış miktarı 2030'a kadar yazın ise %5 ila 15 azalabilecek. Toprak neminde ise yazın %15 ve 25 azalma olacak. Oysa yerel toplulukların ve doğal varlıkların karşılaşabileceği bu tahribatı hafifletmek bir kısmının önüne geçmek mümkün. Bunun için güçlü iklim politikaları ve su konusunda mücadeleye devam etmek gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azalihan Nesnan, Uygar Öze Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş